Leyl suresi Bismillahirrahmanirrahim Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun Erkeği ve dişiği yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir Onun için kim elinde bulunandan verir